Aleykümselam, Kur'an'da Allah'a ve Rasulüne itaati emreden ayetlerdeki Rasul kelimesi <gülüyor> elçi anlamında olduğu için bu elçiden maksadın Cebrail Aleyhisselam olduğu. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam'a onun vasıtasıyla getirilen Kur'an'a itaat edin gibi bir mana anlaşılabilir mi? Ee, bu tabi... Rasul kelimesi konusunda e, Kur'an ayetlerinin bu kelimeyi, daha doğrusu bu kavramı hangi bağlamlarda kullandığı, Kur'an ayetlerinde hangi bağlamlarda geçtiği daha doğru bir ifadeyle e, dikkate alınmadan sorulmuş bir soru. Efendim... E, bize mesela hitaben cenabak eti'allaha ve ve ulul emr buyurmuş. Allah'a itaat edin, Resule itaat edin ve emir sahiplerine, yetki sahiplerine itaat edin. Bize cenabak Cibril'e itaat edin demez. Çünkü biz onunla muhatap olma eee konumunda değiliz. E burada Cibril'e itaat edinden kasıt Allah'a itaat edin olsa o zaman fuzuli bir kelam çıkar karşımıza. Haşa, Allah'a itaat edin, Allah'a itaat edin ve ulul emre itaat edin olur. Allah kelamı bu tür e, lağılardan, boş sözlerden, gereksiz fuzuli fazlalıklardan münezzehtir. Bu tek bir örnek tabii. Bunun dışında Resul kelimesinin geçtiği Muhammedun Resulullah vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum bunu getirip koyacaklar karşımıza ne yapalım Muhammedun Resulullah bitti yok bu Cibril'dir bu Kur'an'dır falan tarzı e, saf safsataların tabii hiçbir geçerliliği yok